Merhaba, ben Zennubi Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Öz Esmiye'ne programı ben sunacağım. Kendisi pazartesi günü yeniden bizlerle birlikte olacak. Yunan tanrılarının merkezi Olimpos Dağı'nın etekleri karla kaplı, verimli, yeşil ormanlarla örtülü. Ama aralarda öbek öbek çıplak arazide görülüyor. Yunanistan'da antik Olimpos Tapınağı'nın yer aldığı Olimpos Dağı, son dönemde ülkenin en çok yasa dışı ağaç kesimi yapılan bölgesi haline geldi. Geçen yıl getirilen yeni vergi nedeniyle yakıt fiyatları üçte bir artınca Ağaç kesiminde de %300 artış olduğu kaydediliyor. Petrol yakıtı alamayanların ısınmak için oduna yönelmesiyle etekleri verimli ve yeşil ormanlarla örtülü Olimpos'ta emekliler ve vurguncular yakalanmış, 250 dava açılmış ve yasa dışı kesilene 300 ton oduna el konulmuş. Orman Bakanlığı'ndan Petros Papatreu buradaki ormanın kendileri için çok önemli olduğunu ve muhteşem bir ekosistem oluşturan bu ormanı gelecek kuşaklar için korumak gerektiğini söylüyor. Odun kullanımı arttığı için Yunanistan'ın büyük kentlerinde de hava kirliliği artmış durumda. Selanik'te endişe verici boyutlara ulaşan hava kirliliği ile ilgili olarak gezici kimyacılar ekibi yakıt kullanımındaki değişimin etkisini tespit etmek için havanın kalitesini ölçen yeni bir proje yürütüyor. Kesin sonuçların Şubat'ta açıklanacağı kaydedilen projenin ilk çıktıkları ise hava kirliliğinin azımsanmayacak oranda arttığını ortaya koyuyor. Kaz Dağları'nda Eylül ayında çıkan ve 500 hektarlık orman alanını yok eden yangının nasıl söndürüldüğüyle ilgili sonu önergesine inanılmaz bir cevap verildi. Kaz Dağları'nda başlayan yangının söndürülmesinde orman işletmeye ait helikopterin denizden su almak yerine Kaz Dağları'nın tam ortasında bulunan bakır ve molibden madeninin çökertme havuzundaki suyu kullandıkları dile getirilmişti. Yangının söndürülmesine kullanılan bu zehirli suların yanan alanın zemininde kalıp yağan yoğun yağmurlarla da süzülerek Havran çayına ulaştığı ve böylece balıkların ölmesine sebep olduğu belirtilmişti. CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın soru önergesine yanıt veren Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, "Civar köylerin tehlikede olması nedeniyle en yakın su kaynağı 6.3 kilometre uzakta olduğu için yakındaki maden göletinden alınan suyun zorunlu olarak kullanıldığı şeklinde bilgi verdi. Akova, helikopterlerle söndürme çalışmasında 6.3 kilometrelik uzaklığın uzun dönemli insan ve çevre sağlığı düşünüldüğünde Ciddi ve gerçekçi bir bahane olamayacağını söyledi. Son 4 yılda 15 ton atık pil toplayan İzmir'in Konak Belediyesi, pil pedal uygulamasıyla dikkatleri bir kez daha çevreye ve doğaya çekti. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden, içinde ağır medaller barındıran atık pilleri toplayan Konak Belediyesi, son 4 yılda 15 ton atık pile ulaşmıştı. Atık pil toplama kampanyalarında birçok ödül alan Konak Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevreye duyarlı uygulamalar arasında yerini alan pil pedal, atık pil toplamaya başladı. İlk turunu Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde atan pil pedal, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bundan sonra atık pillerin konak belediyesi bisikletli çevre görevlileri tarafından toplanacağını açıklayan belediye başkanı Hakan Tartan, çevre duyarlığını arttırmak için yine çevre dostu bir araç seçtiklerini söyledi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Dilovası Koruma ve Geliştirme Platformu'nun organizasyonuyla, Daha temiz bir Dilovası için siyasi parti temsilcileriyle vatandaşların katıldığı bir eylem yapıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde göstericiler kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi ve İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Tesisinin yani İzaydaş'ın kaldırılmasını istedi. İlçedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin destek verdiği çevre eylemi Dilovası Belediyesi binası önünden yürüyüşle başladı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 1000 kişilik grup bölgelerinde bulunan kömürcüler organize sanayi bölgesini ve izaydaşı istemediklerini belirterek yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Dilovası Koruma ve Geliştirme Platformu tarafından gerçekleştirilen ve kömürcüler organize sanayi bölgesinin ve izaydaşın kaldırılması için yapılan eylem yürüyüşün ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Avrupa Çevre Ajansı yani EEA tarafından 23 Ocak'ta yayımlanan Erken uyarılarından geç kalmış dersler raporu, sağlık ve çevre konularında geçmiş dönemde yapılan yanlışlardan ders alınamamış olduğunu gözler önüne serdi. EEA örneklerle beslediği raporunda, geçmişten sağlık sorunlarına yol açtığı kanıtlanmış olduğu halde çözüm yoluna gidilmesi hep ertelenmiş birkaç vakaya aktardı. 2001'de bu çalışmanın birinci cildini yayımlayan EEA, benzeri vakaları sıralamıştı. Amiant üretimi ve kullanımının kansere yol açtığı 1896 yılında tespit edilmiş olmasına karşın, amyantın yasaklanma tarihi 1990'larda gerçekleşti. Kurşunun toksik niteliği eski Romalılar zamanından beri bilinmesine karşın bu konuda önlemler alınması gene 1990'lı yıllar bulmuştu. Doğum kontrol hapı olarak yaygın kullanılan etinil estradiolun atık kanalizasyon suları yoluyla doğaya ve denizlere karıştığı, balıklarda cinsiyet değişikliğine neden olmak gibi etkiler yarattığı 1976 yılında fark edildi ancak Avrupa Birliği 2012 yılına kadar bu konuda tavır almaktan kaçındı. 10 yıl sonra yayınlanan ve ikinci cildinin bugünden 2 yıl önce yayına hazır olduğu ancak lobilerin baskı nedeniyle raporda bazı değişiklikler olduğu iddia edildi. Raporda Gaucho ve Cruiser ve benzeri tarim ilaçlarını üreten Bayer şirketinin metne itirazını belirten uzun bir açıklama yer aldı. Avrupa Birliği'nin resmi bir raporunda ilk kez böyle bir durum görüldüğü de kaydedildi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.